Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Dünya ve ahiretin şerlerinden cümlenizi korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nese'inin ve İbn-i Hibba'nın hakimin rivayet eylediği bir hadisi şerifte buyuruyor ki, En ezza'imun limen amen bi ve esleme ve hacele bir beytin fi rabadil cenne ve bir beytin fi vasatil cenne ve bir beytin fi ala gure fil cenne ve enezzaimun limen bi ve esreme ve cahede fi sebilillahi. Bir beytin fi rabadil cenne ve bir beytin fi vasatil cenne ve bir beytin fi ala gure fil cenne. Femen fe'ale zâlike lem yedâ lil hayrı matlabam ve la İneşer mehreben yemutu yemut şa'e en yemut Bu hadis-i şerif Fuadullahübne Übeyd radıyallahu a'h tarfından rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki En ez limen aamene bi ve esme ve hacere e, bi beytin fi rabatil cennet ve bi beytin fi vasatil cennet ve bi beytin fi ala gurafil cennet bana iman eden ben muhammed Mustafa'ya iman eden ve İslam'a giren ve hicret eden kimseye ben kefilim ki Allah onu efendim e, cennetin efendim Rabat'ında e, efendim cennetin kenar Efendim bahçeleri demek oluyor. Efendim eee ev bark sahibi edeceğine ben kefilim. Yahut da orada yani cennetin Rabat denilen şehirlerin kenarlarındaki bahçeli banliyöler gibi diyelim. Efendim öyle cennetin e, öyle yerlerinde bir e, evi Allah'ın ona mükafat olarak vermesine kefilim. Yahut orada bir ev sahibi olmasına, gecelemesine efendim, tabi insan kendi evinde yatar kalkar, geceler bade bir yebitü gecelemek manasına o, o manaya efendim olabilir. İkisi de zaten aynı noktaya getiriyor. Yani eğer bir insan Peygamber Efendimiz'e iman ederse İslam'a girerse ve hicret ederse Allah oradan cennetin e, şurasında burası da veya şurasında efendim bir ev nasip edecekten buna kefilim. Rabatul cennet cennetin efendim banliyöleri diyelim. Kenar kısımları e, ve bir beytin e, fi vasatul cennet cennetin orta yeri ki efendim e, orta yeri firdavs Ala'nın olduğu yerdir orada bir ev verecek yahut fi ala gurafil cennet efendim cennetin en yüksek efendim köşklerinin birisinde e, köşklerinde gecelemeye ben kefilim. Yani e, böyle bir kimse cennete girer. Neymiş? Ne yapması gerekiyormuş? Limen amene bi bana iman ederse. Evet. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi yeri göğü yaratan Rabbul Alemin Hazreti Adem'i yaratan, insan olunu yaratan Allahu Teala Hazretleri Hazreti Adem'den beri insanlara doğru yolu gösterecek salih kimseler, yüksek şahsiyetler, mübarek insanları peygamber olarak gönderen Allah tarafından efendim ahir zaman peygamber olarak gönderilmiş Muhammed'i Mustafa Hazretlerini inanıyoruz. Tamam. Eee âmentü billah ve âmentü bi resulillah. Allah'ın resulüdür peygamber efendimiz. Hiç efendim umulmayan bir ortamda efendim bilimsel imkanları olmayan, yaşam şartları çok gayrı müsait olan, su olmayan, bitki olmayan, ekin olmayan kum çölleri arasında Efendim çeşitli mahrumiyetlerin olduğu insanların, efendim dünyanın öbür yerlerindeki kadar medeni imkanları hazırlayamadıkları, efendim cahiliye devri ortamdan öyle bir zarif, öyle bir edip, öyle bir kamil, öyle bir mübarek, öyle bir güzel kimseyi Cenab-ı Hak Peygamber göndermiş ki hiç şüphe yok ki Allah'ın Peygamberidir çünkü ortamından alacağı hiçbir şey yok efendim ortamındaki yetiştiği çevresindeki bütün müsait şartlara rağmen efendim son derece e, güzel ahlaklı ya yani toplumunun hiç tanımadığı bilmediği bir tarz şekil son derece doğru sözlü güvenilen. Efendim Muhammed el Emin diye lakap kazanmış olan son derece efendim merhametli, son derece efendim yetimleri, dulları, fakirleri, zayıfları kollayan, gözeten, kadınların haklarını, çocuk, kızların efendim e, haklarını koruma hususunda her türlü tavsiyeyi yapan efendim geçmiş ümmetlerin hallerinden. Ta Hz. Adem aleyhisselam zamanından kendi zamanına kadar yaşamış milletlerin tarihlere geçmemiş bilinmeyen olaylarını teferruatıyla anlatan kendisinden sonraki istikbale ait olayları da yine gelecek zamanın olaylarını da efendim, bir bir bildiren bir müstesna, mübarek, ölüm evveli evvelin ve ahirine sahip bir insan. Evet o Allah'ın resulü. Çünkü öyle olmasa kimse onu yetiştirmedi. Mektep medresede tahsil görmedi. Ümmi olduğu halde, efendim yazı yazmadığı halde, hocası olmadığı halde toplumunda efendim onun bahsettiği konuları bilmek şöyle dursun. Kullandığı kelimeleri bile anlamakta zorluk çekiyorlar. Bu ne demek ya Resulallah diye soruyorlar. Toplumundan bu kadar ayrı, bu kadar değişik. Çünkü Seyidl evelin ve ahirin, geçmişin ve geleceğin Efendisi olan bir insan Efendim zuhur ediyor ve bütün cihanı sarsan Efendim büyük gerçekleri söylüyor, Allah'ın birliğini söylüyor, putlara tapılmayacağını söylüyor, herkesin çeşit çeşit yalan yanlış sapık inançları Efendim yaşadığı dünyada hayır bu putlara tapılmaz, Allahu Teala Hazretleri yeri günü yaratan alemlerin Rabbidir. Efendim hiçbir şey ona denk olamaz efendim insanın aklı idraki efendim ihata edemez kavrayamaz ama o efendim her şeyi görür bilir her yerde hazır ve nazırdır diye böyle mücerreti kavrayabilen efendim gözle görülmeyen en ince efendim aklın en yüksek dereceleriyle idrak edilebilecek bilimsel gerçekleri söyleyebilen bir kimse olarak karşınıza Efendim, e, Cenab-ı Hak göndermiş, efendim, ahir zaman peygamberi. Evet, ona inanıyoruz. Müslümanların hepsi inanıyor. Efendim Müslüman olmayan milletlerden de pek çok kimse incelediği zaman ne büyüksün ya Muhammed diyorlar. Meşhur filozof Voltaire meşhur siyaset adamı Efendim prens Bismarck, Efendim meşhur Efendim Edip e, Friedrich von Goethe. Efendim daha daha nice nice insanlar yaşayanlardan, gelip geçenlerden nice insanlar Hazreti Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü anlıyorlar. Ne büyüsün ki efendim ta 14 asır önceden insan haklarını, kadın haklarını efendim ne kadar güzel ortaya koymuşsun diye Avrupalı folklor hayranlıklarını dile getiriyorlar. Tamam. Elhamdülillah biz ona inanmışlar cümlesindeyiz. Birinci şartı sağlamışız. Efendim peygamber efendimiz kefil oluyor. Evet muhakkak kazanacaksınız o mükafatı şunlar şunlar olursa diye. Birinci şartı ne? En ezaimun limen amene bi. Kim bana inanırsa. Bir. Ve esleme Ve İslam olursa. İslam olmak ne demek? Efendim, İslam dinine girmek demek. Kendisini Allah'a teslim etmek demek. Alemlerin Rabbının rububiyetini, vahtaniyetini ferdaniyetini, hadiyet ve anlayıp, ben onun kuluyum, ona kulluk edeceğim demek. Efendim, e, bunu da elhamdülillah, severek biliyoruz ve, ve bunun böyle olduğunu, efendim, e, cihanın en yüksek filozofları söylüyorlar. Evet, bu dünya bir acayip dünyadır. Efendim, en derin alimler, en büyük filozoflar, en büyük mütefekkirler, en yüksek tahsili yapmış, en ileri milletlerin, en efendim olgun fertleri e, Allah'ın varlığını, birliğini söylüyor. Ama bazen de Allah'ın varlığını inkar ediyor. Her şeyi inkar ediyor. Ateist yani. E, Tanrı'nın varlığına bile inanmıyor. O halde yani her şey şu kainatta bir sebeple olur diyen bilimin de karşısında. Çünkü eğer kainat da bir sebeple olduğuna göre kainatı halk eden sebep nedir? Eski İslam alimlerinin illeti ula efendim dedikleri e, kainatın ilk e, yaratılması nedir? O o soruyu cevapsız bırakmış oluyorlar. Kainatın evvelini düşünmemiş oluyorlar. Efendim e, bilimsel e, muhakeme tarzını reddetmiş oluyorlar. Kainatı izah edememiş oluyorlar. Yerin göğün nizamının nereden geldiğini anlayamamış oluyorlar. Bu düzenin bozulmadan nasıl böyle mutlu zaman aksamadan yürüdüğünün sebebini anlamamış oluyorlar. Hiçbir şeyi anlamamış oluyorlar. Binaenaleyh evet bazı insanlar maalesef efendim komünist ülkelerde, Rusya'da Efendim, resmen devlette de desteklemiş efendim e, dinler afyondur efendim e, diye inkarla başlamışlar. Yeri göğü yaratan Allah-u Teala Hazretlerini de efendim dil uzatmışlar dinlere de dil uzatmışlar mübarek kitaplara, mukaddes kitaplara ilahi kitaplara da efendim dil uzatmış, kimseler çıkmış ama ne olmuş? Perişan olmuş sonuç sonuç sonuç ellerine geçen sıfır. Kendileri intihar etmişler. Kendileri delirmişler. Kendileri efendim, çıkmaza sap, saplandıkları bataktan kendilerini kurtaramadıkları için, çıkmaza girdikleri için geri dönemedikleri için hayatları mahvolmuş. Efendim, ve yanlışlıklarını en son demlerinde bazıları anlamış. Dönmeye çalışmış. Dönebilen dönmüş. Dönemeyen dönememiş. Ama efendim işin gerçeği nedir? Şu yeri göğü bu makro ve mikro yani büyük evrende ve küçük efendim atom aleminde bu düzeni bu matematiksel düzeni kuran bu fizik bu kimya kanunlarını koyan yeri göğü bu kadar güzel efendim bu kadar hikmetli bu kadar ibretli bu kadar efendim bilimsel mükemmellikte yaratan efendim bir, efendim alemlerin Rabbını e, biz kabul ediyoruz elhamdülillah doğru olan budur bütün e, batının en ileri devletlerinin en ileri mütefekkirleri kabul ediyorlar Heh, bazı nasip sizlerde efendim kabul etmiyor ne yapalım bu pake ne zarar vakvaki kurbanı kurbanı mu yaklamasından efendim ne zarar güneş balçıkla sıvanmaz efendim bir e, takım densizlerin bu çeşit şeyleri kendilerinin cehaletlerinin ilanıdır. Efendim, cümle cihan halkı yeri göğü yaratan bir yüce varlığın olduğunu büyük kahir eksiliyette kabul ediyor. Ama bu yeri göğü yaratan alemlerin Rabbinin efendim ki tasavvurunda hata ediyorlar. Kimisi bir heykel yapıp onun karşısına geçiyor. Efendim, kimisi aya tapıyor. Kimisi güneşe tapıyor. Biz onların yanlışlığını da anlamışız. Elhamdülillah. Çok şükür. Efendim, demek ki ikinci kademede de Allah bizi nasiplendirmiş. Hem Peygamber Efendimiz'e inanmışız hem de İslam olmuşuz. Peygamber Efendimiz kefil oluyor cennete gireceğine. Bu iki şart tamam. Ve Hacer'e bir de Hicret etmişse... Tabi... Hicret etmek ne demek? Bir beldeyi bırakıp kendisini ana, vatanını, diyarını vesairesini bırakıp... Dininin selameti için, dinine hizmet için kalkıp bir başka diyara göçmek. Türkçe göçmen diyoruz. Efendim... Arapça muhacir deniliyor göçen kimseye. Efendim... İngilizce'de emigrant deniliyor. Efendim... Göçüyor ama... Bugün dünyada emigrantlar yani bir yerden bir yere göşenler çok yere bakıyoruz. İktisadi sebeplerle efendim kalkmış gitmiş. Avustralya'dan yetkililer gelmişler Türkiye'ye bundan 30 yıl önce efendim ülkemize buyurun işçi lazım. Sizi götürürüz, iş buluruz diye efendim ilanlar vermişler. Bazı kardeşlerimiz Samsun'dan bazı kardeşlerimiz efendim Gözgat'tan, Adana'dan Antalya'dan efendim kalkmışlar e, peki demişler gelmişler bu diğerlere sonra da bizi çağırmışlar biz de gel, gelmişiz efendim buralarda geziyoruz şimdi bu tabi bir iktisadi sebeple hicret e, buraya gelen bu kardeşlerimize vatandaşlık vermişler Emgren diyorlar onlar Avustralya vatandaşı ve Türk vatandaşı olarak efendim rahat rahat istedikleri yere gidiyorlar bizim Türkiye'den tanıdıklarımız vardı Almanya'ya gelmek istemişti efendim Almanya vize vermedi hazke her türlü güzel şartta sahip efendim vize verilmesi gereken kimseydi bize vermedi ama Avustralyalı kardeşimiz elindeki Avustralya belgesiyle efendim İsveç'e geliyor vize gerekmiyor Almanya'ya gidiyor vize gerekmiyor İngiltere'ye gidiyor Kanada'ya gidiyor efendim vize gerekmiyor yani güzel bir imkan. Tabii asıl peygamber efendimizin bahsettiği hicret hangisi? iktisadi sebeplerle yapılan bir hicret nihayet dünyevi bir hicrettir. Dini için yapılan hicret. Tabi Peygamber Efendimizin asrı saadetine gidip o zamanı düşüncek, hatırlayacak olursak Peygamber Efendimiz bizzat kendisi hicret etti. Biraz da geç hicret etti Müslümanların çoğunu. Daha önceden gönderdi müsaade etti siz gidin önden diye. Efendim, Müslümanlar Kureyş'in dini baskılarından, zalimliklerden kurtulmak için muhterif yerlere göçtüler. Efendim Habeşistan'a göçtüler. Orada denediler. Kureyşliler oraya da adam gönderip orada da onları taciz ettiler, rahatsız ettiler. Bu göçmenleri bize gönderin, geri verin, teslim edin, cezalandıralım diye. Efendim sonra Medine'nin Müslümanları Es ve Hazire çıkabilirinden Akabe'ye geldikleri zaman Mekkiye hac münasebetiyle geldikler zaman Peygamber Efendimizi davet ettiler. Yardınsın Allah. Bizim şehrimize buyur. Biz seni başta ederiz Seni kendimizi korduğumuz gibi koruruz. Mallarımızı korduğumuz gibi koruruz diye söz verdiler. Peygamber Efendimizin ashabı, öncüler gittiler. Esad ibn Dżırarı ve Sayir Efendi Musa ibni Ümeyr, Radıyallahu anhum daha başka sahabe gittiler. Sonra Efendim en son. Peygamber Efendimiz de gidecek. Ebubekir Sıddık ne zaman gidelim diye soruyor. Develeri hazırlayayım ya Resulallah gidelim. Ben ilahi müsaadeyi bekliyorum. Allah'ın emrini bekliyorum diyor. Peygamber Efendimiz nihayet Allahu Teala Hazretleri hicret emrini efendim bildirince Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizse işte o meşhur maceralı Sevir mağarasında saklanarak efendim 13-14 günde Mekke-i Mükerreme'den Medine-i hicret ettiler. Medine-i de efendim yolunu gözlüyorlardı yüksek tepelerden. Efendim şöyle Mekke yolunun görüldüğü yerlerden Senin veda denilen yerden oradan Peygamber Efendimizi görünce damların üstünde bekleyenler işte geliyor diye başladılar ilahiler söylemeye. İşte Hicret, Peygamber Efendimizin hicreti. Tabi Peygamber Efendimiz bütün Müslümanların yanına gelmesini istedi. İslam'ın Medine'de toplanmasını istedi. O zaman hicret etmesi lazımdı. Hicret edenlerin çok çok büyük mükafatları olacak idi. Ve burada bahsediyor, ifade ediyor Peygamber Efendimiz'i işaret buyuruyor. Kim bana iman ederse, Müslüman olursa, kendisini teslim ederse Allah'a ve hicret ederse, yani Resulullah'ın emrettiği şekilde yanına gelip, İslam birliğini teşkil eder, kuvvetlendirirse. Böyle bir kimseye mevkiine göre, takvasına göre, diyanetinin salabetine göre, aşkının, şevkenin, hissiyatının, edebinin, efendim, derecesine göre Cenab-ı Mevla cennetin bir yerinde bir Efendim ev bark sahibi olması nasip edecek, bir köşk verecek diye Peygamber Efendimiz kefil oluyor. Tabii bu hicret şimdi nasıl olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme olunduğu zaman Müslümanlar tarafından artık fetihten sonra hicret yoktur. Hicretin şeyi kalmadı. Asıl can alıcı, kıymetli olduğu zaman hicretten, fetihten önceydi. Mekke olununca artık hicret asıl hicret kapanmış oldu. Bundan sonra hicret, manevi bir hicret olarak Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri bırakmak, Allah'ın emrettiği şeylere yönelmek, oraya gitmek yani haramlardan helallere, sevaplara hicret etmektir buyurdu. Ama dünyada bazen tarih tekerir sandıracak olaylar da cereyan ediyor bazen müminler bulundukları beldelerde rahat yaşarlarken rahat yaşama efendim şeylerini kaybediyorlar efendim imkanlarını kaybediyorlar zalimlerin baskıları artıyor o zaman bir yerden bir yere efendim göçmeleri icra etmeleri gerekiyor. Çünkü orada dinlerini Allah'ın emri vechile yaşamaları mümkün olmuyor. Mesela bu Pakistan ve Hindistan'ın efendim bölünmesi esnasında, Pakistan'ın ortaya çıkması esnasında tabii nice nice yüz binlerce insan çok büyük zararlar görmüş efendim. Öldürülmüşler. Çünkü Hint tarafında kalanları Hintliler tepelemiş efendim. İşte göçe, göçmek isteyenler yollarda e, zayiata uğramışlar. Büyük büyük macereler olmuş yani Pakistan İslam Devleti oldu. Oraya gidelim diye yola çıkanlar yollarda ne maceralarla karşılaşmışlar. Osmanlı Devleti de Balkanlardan çekildikten sonra Balkanlarda ne kadar sıkıntı çektiler. Ben orada kalan kardeşlerimiz ki. Onların bir kısmı Anadolu'dan oraya yerleştirilmiş idi. Bir kısmı da oranın ahalisinden Müslüman olanlar idi. Geçenlerde okudum efendim Sakarya'daki genç kardeşlerimiz Allah razı olsun efendim, dergi çıkarmışlar. Bana da göndermişler. Orada Makedonya'daki Türk Müslüman efendim partisinin başkanıyla yaptıkları bir konuşmayı aşk ile şevk ile, merakla okudum. E, merhum Turgut özel oraya gittiği zaman çok ilgilenmiş, çok memnun olmuşlar dualar ediyorlar, rahmet diliyorlar çok ilgilendi, candan ilgilendi diyorlar Efendim ona demişler ki bak biz buralara devlet tarafından iskan olunduk, siz buraları bekleyin buralarda görev yapın diye biz göreve devam ediyoruz deyince Merhum Turgut Bey'in gözleri yaşarmış bu söz üzerine tabi birçok kardeşlerimiz Sivas'tan, Konya'dan Efendim, yerlerden aileler oraya yerleştirildiler. Efendim, sonra bir kısmı da oradaki kardeşler Müslüman oldu ve İslam İslam diyarı olarak asırlarca yaşadı. Altı asır, 7 asır, efendim Müslüman olarak yaşadı. Daha sonra işte hunharlıklar, gaddarlıklar, e, cinayetler, efendim e, çeşitli entrikalar oralardan Müslüman ve İslam e, idaresi çekilince, Osmanlı idaresi çekilince kalanlar çok sıkıntı çektiler. O sıkıntı içinde illa komünist olacaksın diye baskılar yapıldığı zaman bir kısmı mecburen Türkiye'ye geldiler göç ettiler. Dinlerini korumak, kurtarmak için. O da bir hicret. Bir kısmı Balkanlardan göç ettiler. Efendim çocuklarına e, bakacak imkanları yoktu orduya teslim ettiler efendim, evlatlarımız asker olsun oralarda çok sıkıntı çektiler buralarda burayı korusunlar diye onların bir kısmı e, general oldular, paşa oldular Kafkasya'dan gelenler, efendim Balkanlar'dan gelenler ordunun başında tabi benim temennim oralardan gelen aileler çocuklarına oraları öğretmeliydi anlatmalıydı o çocuklar da oraları gönüllerinden çıkarmamalıydı oralara hizmet etmenin Efendim, aşkıyla, şevkiyle hareket etmeliydi ve e, bizim bir Balkan politikamız olmalıydı. Bir Kafkasya politikamız olmalıydı ve oralara efendim, nasıl hizmet ederiz? Oralarda onların arasında kalmış olan kardeşlerimizi nasıl koruruz? Nasıl böyle hunharlığa, uğramalarını engelleyebiliriz diye çareler aramaları lazımdı. Bulgaristan'da katliamlar oldu. Bosna'da yüz binlerce kardeşimiz toplu mezarlar açılıyor görüyoruz katliamlara uğradılar efendim şimdi Kosova yakın tarihin en büyük katliamlarında en unhar en gaddar efendim en zalim yani kadı, çocuk kadın tanımadan boğazından keserek öldürüldüler efendim zavallılar Kafkaslar'da, Çeçenler'in geçtiğimiz yıllardaki efendim, kahramanca müdafaları hep hatırımızda. Yani bu hicret dediğimiz olay her zaman başa gelebiliyor. Dinini korumak için, efendim, hayatını, özünü, namusunu korumak için bazen efendim, göç etmesi gerekiyor erimemesi evet. gerekiyor, kaybolmaması gerekiyor. Efendim kaldığı memlekette kalsa bile efendim görevli olarak kalması gerekiyor. Allah'ın dinini efendim savunması gerekiyor. Zor iş ama Cenab-ı e, Peygamber efendim tekefül ediyor. Ben diyor efendim bana iman eden Müslüman olan ve hicret eden yani yanıma gelip de benimle İslam'ın gelişmesi için efendim çarpışan demek istiyor o kendi devrine göre bu bir kimseye ya cennetin şöyle bir minasip banlıyor kenar kısmında ya bir cennetin orta yerinde ya da en yüksek efendim en efendim kıymetli yerinde bir ev sahibi Allah'ın vermesine oralarda gecelemesin sağlayacak. Yatıp kalkmasını oralara sahip olmasını, sağlayacak mükafatı almasına kefilim buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimize bağlı, bağlı eylesin. Efendim İslam'a sımsıkı sarılan, şuurlu Müslüman eylesin ve gerektiği zaman hizmet için hicret etmeyi veyahut efendim hizmetin kalmadığı yerde dinini korumak için daha iyi dindarane e, yaşayabileceği yere efendim göçmeyi ne yapmak gerekiyorsa onu yapmayı, her türlü fedakarlığı yapmayı Allah nasip etsin. Sonra bazı güzel kardeşlerimizi duyuyoruz ki efendim bazı diyarlara İslam'ı öğretmek için gidiyorlar. Gittikleri yerlerde de efendim bir daha anamın babamın yanına Türkiye'ye de dönmeyeceğim. Gözüm orada da kalmayacak. Öyleyse burada vazife başında öleyim diye pasaportlarını iptal edip yırtıp oralarda kalıyorlar ve efendim oralarda güzel hizmetler yapıyorlar, yapmak istiyorlar. Ne güzel. O da bir çeşit hicret. O da Anadolu'yu bırakıyor. Tehlikeli bir mıntıkaya hizmet yapmak için gitmiş oluyor. Ne kadar güzel, fedakarca, kahramanca bir davranış. Hadis-i Şerif'in yine bir kısmında, şimdiye kadar okuduğumuz kısmı, birinci kısmı. Öbür kısmında devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve buyuruyor ki bu enerji ayımın ve ben yine kefilim zayıf, efendim kefil molasına. Ben yine efendim ee, kefilim kime? Limen amene bir bana iman eden ve İslam'e ve Müslüman olan Allah'a, Allah'ın iradesine teslim olan Allah'a efendim söz veren Allah'ın dinine girene kefilim. Üçüncü kelime burada değişti vecahede fi sebilillah efendim Allah yolunda cihat efendim e, edene İslam'ı yok etmek için cehdeden İslam düşmanlarına karşı Müslümanların da Müslümanca savunma yapması karşı cehdi ortaya koyması demek. Yani bir düşman var cehd sarf ediyor ki. İslam'ı yok etsin. Müslümanları mahvetsin, silsin efendim oradan götürsün. Şimdi Sırplar diyorlardı ki efendim işte Osmanlılar buraya gelmiş. Bunları Balkanlardan atacağız. Çünkü onlar zaten buraya dışarıdan gelmiş. Peki Arnavutlar oranın köklü ahalisi. Sırplar Sırplar bile onlardan sonra geldiler. Oranın en eski kavmi Arnavutlar. Peki onlar niye sökmeye çalışıyor? Yani hiçbir mantığı yok ama ne kadar mantıksız olduklarının bir başka göstergesi. Yani dininden dolayı. Mesela onların belki eskiden kardeşiydi ama İslam'ın hakkını olduğunu anlamış. Müslüman oldu diye dininden dolayı düşmanlık ediyor. Ve efendim papazlar da kışkırtıyorlar. Efendim işte Müslümanları şöyle yapın böyle yapın diye. Halbuki din adamı olarak efendim böyle yapmayın demesi lazım. Allah sevmez demesi lazım. Efendim Müslümanlar asırlarca, yedi asır orada hakim olmuşlar. Onları kesmemişler. Onlar bir asır tahammül edemediler ve buldukları fırsatta Aşkurtların kuzuların üstüne saldırdığı gibi savunmasızlara saldırdılar. Yani onlara silah bir yerden gelmiyor ötekilere. Rusların tankları geliyor, Rusların askerleri geliyor yardımcı olarak. Her türlü teçhizat geliyor, her türlü destek geliyor. O kadar hunharlık yaptılar. Arnavutların karşı savunmasına bile imkan verilmedi. Silahları gene toplanıldı. Yani yakaladıkları suçları cezalandırmalarına bile imkan verilmiyor şimdi cihad etmek bu ikinci cümlede Allah yolunda cihad etmek demek ki belki bu iki cümlenin peş peşe gelmesinde peygamber efendimizin muradı şu olabilir insan bir yerde benim peygamber olduğuma inanıp benim davetimi kabul edip ondan sonra müslüman olursa önünde iki ihtimal var demiş olabilir. Ya etrafındaki kafirler çok azılıysa müşrikler, efendim eşkıyası, efendim işkencecileri gibi efendim o zaman hicret eder. Kalkar gelir bir yerini yurdunu bırakır. Dininin selameti için Müslümanların yanına gelir. Ya da bulunduğu yerde belki o zaman bir topluluk teşkil eder. İslam topluluğu Allah yolunda cihad eder. Ya o ya o. Her ikisine de yine diyor ki ben ona da kefilim fi rabadil cenne bir beytin fi rabadil cenne cennetin balnyosunda bir köşk sahibi olmasına kefilim. Efendim, veyahut bir beytin fi vasatil cennet, ameline göre ihlasına göre efendim samimiyetinin kuvvetine fedakarlığının fazladığına göre cennetin ortasında bir eve kefilim. Allah'a öyle bir köşk vermesine kefilim. Ya da cennetin bir beytin fi a ile cennet veya ot fi a ile cennetin en yüksek köşklerinde, efendim böyle e, e, iskan olunmasına kefil diyor. Hemen faal özellikle kim bu söylediğimi yaparsa, yani Müslüman olacak, Peygamber Efendimize inanıp Müslüman olacak, e, icabında yerini terk edecek, icabında. Efendim, kahramanca direnecek, savaşacak. Kim bunu yaparsa لَمْ يَدَا matlaba مَطْلَبَا وَلَا مِنَشْهَرِ مِنَشْهَرِ مَهْرَبَا Yani hayırlardan artık yapılmadık bir şey bırakmamış olur. Talep edilen, istenilen, temenni edilen bir şeyi geride bırakmamış olur. Efendim, şerlerden de kaçılacak bir şey bırakmamış olur. Yani e, her istenilecek her şeyi istemiş sayılır. İstenmeyecek, kaçılacak her şeyden de e, her kötü durumdan da kaçmış sayılır öyle bir kimse. Yemut hay suyu şa'ı en yemud artık nerede isterse orada vefat etsin. Ömrü nerede sona ererse orada ahirete irtihar edersin. Her hayırı elde etmiş, her şerden kaçmış olur. Tabi hayır nedir? Hayır, Allah'ın rızasını kazanmak, mükafatını ermektir. Şer nedir? Dininin, imanının zafa uğramasıdır. Efendim, kulluğunun kötü olmasıdır. Bir bir hileye bir tuzağa efendim şeytanın bir oyununa kapılmasıdır. Şeytana uymasıdır. Nefse uymasıdır. Dünyaya kapılmasıdır. Bunların hepsinden sıyrılmış olur. Yani böyle yapan bir kimse demiş oluyor peygamber efendimiz. Artık temenni edilen her şeyi de efendim elinden geldiğince yapmış olur diyor. Evet, Cenab-ı Hak bizleri peygamber efendimize aşk ile, sıdk ile, sadakat ile efendim vefa gösterenlerden bağlı olanlardan eylesin. O evet bir çölde yetişti ama alemlerin sultanı efendim e, seyyidül evveline ve ahirin bunu anlamak için hayatını okumak lazım. Efendim nasıl fedakarca yaşa, e, yaşadığını nasıl iyiliklerle ömrünü geçirdiğini nasıl efendim e, lüksten kaçtığını ...kendisine bir yatak getiriyor da Müslüman hatunlardan birisi... ...ya Resulallah çok kuru yerde yatıyorsun... ...sana bir yatak hazırladım buyur bunda yat bundan sonra diye... ...bir gece o yatakta yatıyor Peygamber Efendimiz... ...ondan sonra ertesi gün bir de uyanıyor ki çok rahat uyumuş... ...gece teheccüd namazına efendim, uykudan rahatlıktan dolayı kalkamamış... ...diyor ki bu yatağı alın götürün çünkü bu yatak çok rahat... Ben burada yatarken geceliğin teheccüde bu gece kalkamadım. Efendim bu kadar rahat, iyi değil diye Efendimiz yatağa geri göndertiyor. Bir güzel elbise e, efendim şey yapmışlar, e, hediye etmişler giy ya Resulallah diye. Üstüne giymiş, çok da yakışmış, çok da güzel renkli, güzel bir elbise, yeşil renkli. Hemen sahabiden birisi gelmiş radıyallahu anh demiş ki ya Resulallah bu gömleğini bana versene peygamber efendimiz peki demiş çıkartmış daha sırtında ısınmamış yani uzun boylu durmamış gömlek hemen çıkartmış vermiş yani vermem demiyor dur bakalım ya ne oluyorsun ben daha yeni giydim der dünyanın bu zamanında böyle bir olay olsa efendim istenen kimse daha dur bakalım ya yeni aldık Biz bana da bir şey hediye etti, der ne oluyorsun der biraz giyeyim der filan. Veyahut veremem der. Peki dedi Efendimiz verdi. O sahibi sahibiye gittiler dediler ki ya ayıbetin. ettim. Resulullah biraz. Yok dedi ben de dedi vefat edince efendim e, bununla sarınayım da kabrimde Resulullah'ın gömleği içinde yatayım diye temenni ettim dedi. Ama Resulullah Efendimiz işte öyle cömertti. Öyle, öyle ümmeti de efendim şefkatliydi. Efendim, Azizün Aleyhım Analettim, Harisun Aleyküm diye buyuruluyor, Bilmiyeni Ne Raufur Rahim diye bildiriliyor. Efendim Tevbe Suresinde öyle merhametli, öyle şefkatli, o kadar böyle ümmetine, efendim korumaya, efendim kollamaya dikkatli O bize bu kadar sevgi, şefkat gösteriyor. Süleyman Çelebi'nin Mevlit-i Şerif'ini okuyoruz biz ama her tarafını okumuyoruz. Artık camideki efendim zamanın ayarına göre verdiği imkana göre biraz başından, biraz ortasından, biraz sonundan okuyoruz. Mevlit kitabının okumadığımız güzel şaheser başka beyitleri de var. Efendim küçükten peygamber Efendimiz daha küçükken, beşikteyken efendim bir şeyler söylüyormuş. Kulağını yanaştırmışlar, bakmışlar "Ümmetim, ümmetim." diyor. Efendim, Süleyman Çelebi bu rivayeti efendim e, okuduğu için e, Mevlid'in de diyor ki, Ol beşikte dileriydi ümmetin, yani o Resulullah daha beşikteyken Cenab-ı Hak'tan ümmetini isterdi. Ya Rabbi ümmetim affı mağfiret eyle diye, e, ol beşikte dileriydi ümmetin, diyor sen kocaldın terk edersin sünneti. Sen ihtiyarladın gittin, o beşikteyken seni düşünüyor, sen ihtiyarladın gittin hala onun sünnetini uygulamıyorsun, sünnetini terk ediyorsun diyor. Tabi iyi bir Müslümanın ne yapması lazım? Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre yaşaması lazım. Sünnetini terk edip de bidat yollara sapmaması lazım. Bugün halkın yaşantısına bakın giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, yediği içtiği maddelerin haramlığına, helalliğine, efendim giyimindeki açıklığa, saçıklığa, efendim günaha, efendim şöyle bir bakın ne kadar sünnete seniyeden Peygamber Efendimizin efendim öğrettiği asıl dinden, asıl İslam'dan ne kadar ne kadar uzaklaştıklarını, ne kadar ihmalkar olduklarını üzülerek görebilirsiniz. İnsanlık umumiyeti böyle. Yani maalesef dünyanın her yerinde bir zevk, perestlik yani. Kendi zevkine, şefetine, efendim, tapınmak, kendi nefsine kul olmak, dünyaya, efendim, bağlanmak sımsıkı, maddiyata, materyalizma sımsıkı saplanmak, sarılmak, efendim, her yerde maalesef umumi şey bu. Yani o eski faziletler, o fedakarlıklar, o arkadaşlıklar, o hayırseverlikler, Yine var fakat toplumlar bir uçurma doğru gidiyorlar çünkü imandan uzaklaşıyorlar. İmandan uzaklaşınca ahiret inancı olmayınca insanlar işte sefrani yaptığını yapar o zaman. Çünkü hesap korkusu yok. inanç yanlış olunca çok yanlış işler oluyor. Cenab-ı Hak bizi Peygamber Efendimiz'in o güzel nurlu, pırıl pırıl efendim, sünneti yolundan ayırmasın. Allah'ın rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Efendim, güzel Müslüman olmayı nasip eylesin. Tabi Peygamber Efendimiz'e inanmanın gereği onu tanımak sünnetine uymaktır. Allah'a teslim olmanın, Müslüman olmanın gereği Kur'an'ı okuyup öğrenip Kur'an yolunda yürümektir. Ondan sonrası ne oluyor? Gerekirse hicret, gerekirse cihat efendim. Hicret edilecek yerde, zamanda, mecburiyette hicret edilir. Hicret edilmeyecek zamanda, yerde, şartlarda efendim İslam'ın korunması, Müslümanların savunulması için, imanın öğretilmesi için olanca gücünü Müslümanların sarf etmesi lazım. Şimdi bu konuşmayı Avustralya'nın bir kasabasından yapıyorum. Orada burada bir cami yok, ama burada üç beş arkadaşımız var. Efendim Cumaları kılıyorlar, Allah razı olsun. İnşallah bir cami yeri yapalım diye buraya uğradık. Efendim Allah'ın lütuhiye izniyle, Allah'ın rızasına uygun efendim böyle bir yer yapabilirsek, bir cami bina edersek, bundan sonra burada namaz kılınırsa, efendim cumalar kılınırsa, elhamdülillah mutlu olacağız yardım edenlerden, efendim gayret edenlerden Allah razı olsun diye efendim temenni ediyoruz. Allah hepinize kendisinin rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ve ahirette cümlenizi efendim aziz ve bahtiyar eylesin.